Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan Meysulanlar, Oruç Araoba ve Ferhat Taylan. Efendim iyi günler. Bugün usta da çırak da ikisi de hazır ve nazır.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 18 yaşın altında ve haklarından haberdar olsa bile işte birincinde olmamasıyla karşılaşıyoruz gibi. Evet yani işte karar yani zaten ikinci durumda birinci durumda herhalde fukara yani kaç yaşında çocuklar bilmiyorum onlar zaten hiçbir şeyden haberleri yoktu ikinci İkinci durumda da bir çocuk ilkokulda yani ben ilkokula gitmek istemiyorum diyemiyor. diyemiyor. Anne, anne, anne babası da diyemiyor. Biz, hı hı. biz göndermiyoruz diyemiyorlar. Zorunlu olarak Şimdi hakkı var. Şimdi bir şey söyledim demin. O ne demek? Yani hakka sahip olduğunun farkında olmama deyimini kullandı. Nereden, yani nerede bu yani çocukların hakları? Evet, yani hak kavramının içeriği açısından bir çelişki tabii var. Yani onun hakkı...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 Bilmiyorum, kaç tane saymadım ama yani metin nerede yer alır? E peki böbrekleri biliyoruz değil mi? Yani x ışınlarıyla görebiliyoruz nerede böbrekleri. Bir, bir tane böbreğe yoksa mesela bunun bir tane böbreği yok diye biliyoruz. Evet. Peki hakları nasıl görüyoruz? Nerede görüyoruz hakları? Nerede görüyoruz derken şu bizim de önümüzde bulunan örneğin insan hakları evrensel beyannamesi gibi kabul edilmiş ve hala yürürlükte olan ve bu hakları düzenleyen belirleyen e, anlaşmaların metinlerinde bütün maddelerde bütün maddelerin altında ki ön kabullerde mesela böyle bir e, gezinen şeyleri var e, yapıları var ama e, elbette doğrudan doğruya görülmüyor gibi geliyorlar. Şimdi metin metinler tabi sonradan şey yapılmış değil mi? Yani ben işte geçen hafta bir miktar Hobbes log falan anlatmıştım yani felsefe.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 İnsanların bu haklarının kendileri dışında ki yapılar, devletler herhalde tarafından çiğnenmesine karşı bir girişim herhalde bu anlaşmaların Hı. etine. Yani şöyle diyebilir miyiz, çok ilginç bir şeyler bunlar. Çiğnendikleri zaman farkına varılıyor. Hı. Evet olabilir. O zaman hakların çiğnenmesi iyi bir şey. Hı? İnsanlar görsünler hakları olduğunu.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 Lied okumuş. Hem de iyice babalardan. Hangi orkestra? Şu anda görmüyorum. Şey Kolombiya e, şey, Sinfoni şey, orkestrasını Klaus Augerman e, yönetmiş. Bütün e, düzenlemelerde Klaus Augerman'ın. Buradan ilk çalacağımız Hendel, yani Georg Friedrich Her Efendimiz, şükürler olsun sana. Sanıyorum bir Kilise şarkısı 9 numara.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 Çiğnemek ve korumak gerekiyor hakları. İngilizcesi violation yani şiddet kullanarak miyim, yırtmak falan gibi bir şey değil mi? Yani birisinin kapısını kırıp içeri girmek mesela o bir violation'dır. Fransızca'sı ne? Violasyon olmadı. Violasyon aynen. Evet, Türkçe çok güzel söylüyor çiğnemek. Ayaklarının altına alıp evet. çiğnemek. Korumak aynı. Niye peki, niye çiğneniyor insan hakları? İnsan hakları neden çiğneniyorlar? Hı. Ben bir aklım hemen bizim ülkeye gidiyor açıkçası. Burada daha, da daha iyi, daha iyi, iyi. zaten. Annen... Biz, biz bu ülkede Bizim ülkede de herhalde bu hakların korunmasından daha önemli. Görülen Hı. amaçlar uğruna çiğneniyorlar. Mesela. Devletin bütünlüğü. Değil. Şimdi doğru bir şey söyle onun çok güzel bir şey var. Ha, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü. Adını. Evet. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü demek ki insan haklarından daha önemli. Evet. Olarak görülüyor. görülüyor. Bazı kimselerce. Kimlerce? Çiğneyenler tarafından. Çiğneyenler de onlar kim oluyor genellikle? <gülüyor> Devlet görebilir oluyor bu durumda. Devlet görevlileri oluyor değil mi? Yani ilginç bir durum ortaya çıkıyor değil mi? Bu evrensel İnsan insan hakları bildirgesinde yasa yoluyla korunması gereken şeyler olarak görülürken bir tek bizde değil dünyanın hemen her ülkesinde belli tarihsel dönemlerde o yasaları uygulayanlar ilk önce çiğniyorlar. Yani hele öyle diktatörlük falan olduğu zaman değil mi? Çok ilginç şeyler de yapılabiliyor. Geçen program Hitler'den bile söz etmiştik işte sonra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 Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir. Bu birinci fıkrası. Özgürlük geçmiyor mu? Ee, Bugün, hayır. İngilizce'de özgürlük var. Hı -hı. Has the right to freedom of movement and residence within the borders the land. Çevirde geçmemiş. İlginç. Atlamış. Zaten çok kötü çevirmişler kim çevirmişse. Peki 18'e bak. Oh. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Hürriye, Eski, hürriyetine hürriyet hakkı yok. vardır. Hı. Yine 19'da şey, herkesin kanı ve dile getirme özgürlüğüne hakkı vardır. Ne demiş? Evet. Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklama hürriyetine hakkı vardır. Op Opinion, fikir, değil. bir yani bir kanıya varmış olmak. Konu. Hı. Hı. Evet, ilk önce galiba bunu bir doğru düz lazım. Türkçe'ye. Kim çevirmişse? Belki başka çevirileri de vardır. Ben bunu Birleşmiş Milletler'in sitesindeki bütün çeviriler vardı. Onu oradan evet. e, buldum. Yani formatı aynı olduğuna göre muhtemelen Birleşmiş Milletler'den birileri çevirmiş. Evet. Bu da şey diyor. Ee, nedir? Ee, bir insan Hakları Koordinasyon Komitesi Sekretaryası Türkiye'deki çevirileri. Öyle mi? Evet. Ha. Onlara bir İngilizce dersi almalarını tavsiye edelim. Hatırlattı bir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 sonra pasaportun varsa bize isteniyorsa bize de alırım. Yine uçağa giderim. Değil mi? Kimse bana kardeşim ne yapacaksın sen? Ko evet. Ama o arada mesela işte bir başın belaya girmişse hukukla değil mi? Pasaportuna el konulur. Ne yapılır o zaman? Hak ortadan kaldırılır. İşte hak mı? Özgürlüğüm. Değil mi? O zaman seyahat etme özgürlüğüm kısıtlanır. Evet. O hak hala var bende.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 Değil mi? Deyimler bu bu olsa gerek. Birisinde çiğneniyor, birisinde engel. onun onun gerçekleştirilmesi olanak lafını kullandı. O olanan gerçekleştirilmesine engel olunuyor. Evet. Değil mi? Peki bir ara daha verelim mi? Verelim tekrarız. Açık, Açık dergi. dergi. Kainatın tüm seslerine. renklerini titreşimlerine açık radyo. Var. Üzerinde Tahsildaroğlu yazıyorsa o peyniri yenir. İyi peynir Tahsildaroğlu diye istemir. Tahsildaroğlu benim peynirim. İstanbul Modern'in Selma Gürbüz Dünya Diye Bir Yer adlı sergisi açıldı. Selma Gürbüz'ün daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına yerleştiren sergi, sanatçının gizemli ve renkli dünyasından bir kesit sunuyor. Dünya Diye Bir Yer İstanbul Modern'de. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Denizpark Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de Açık Radyo'da. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar bitti. Lütfen şu pilavı bir kabak musunuz? Çabuk. Söyleyeyim mi? Söyle tabii. Açık Radyo yeni frekansında. Açık Radyo 95 dergi İnsanların sunduğu açık dergi devam ediyor.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 Burada düşündüğüm zaman beni uyarmış olmaya ya da işte o konudaki tartışma neyse bunu yapmaya hakkım vardı. Hayır haklısın. Haklısın. Işte. Ne diyoruz hakikaten? Yani doğru söylüyorsun diyorsun. Değil mi? Evet. Değil mi haklısın Hı. Hı. İki kişi tartışıyor mesela. Evet. Üçüncüye, üçüncüye soruyorlar. Sen söyle diyorlar yani. Kim haklı? Hı. Hı. Sen haklısın diyor. Yani senin söylediğin doğru. Evet. Bak işte batı dillerinde right değil mi? Hı. Recht. Yani hem yani ilk anlamları doğru ve düzgün. Evet, Fransızcada avoir raison diye geçiyor. Orada da akıllın var aslında. Hı. Rezon'un ilk çağrıştırdığı şey. Peki duanın böyle bir anlamı var mı? E, Dura o bu tip kullanımda söylemiyor. Haklısın derken mesela tuya du rua falan denmiyor. Tuya raison diye geçiyor. Enteresan bir şekilde. Evet.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 verite ile realite. Hı hı. Değil mi? Evet. Batı dillerinde farklı şeyler yani hakikatle gerçeklik iki ayrı şey. Hakikat hı. nedir? Mutlak doğru gibi. Aslında. Yani gerçekliğe uygun olan hakikattir. Hı. Değil mi? Evet. Orada da hak var ya. Yani. Ne çok işe yarıyormuş bu sözcük. Değil mi? Peki bir de hakkaniyet sahibi olmak var. O ne demek? Hakkaniyet adalet sahibi Değil mi? Belli bir anlamda. Adil. Kim neyi hak etmişse onu ona verme. Değil mi? Evet. Yani birisine hak etmediği bir şeyi vermeyen, vermezlik etmeye hak ettiği bir şey hak etmediği bir şeyi vermezlik vermezlik eden e, hangi kim yapıyor bunu? Hakkı olan yapıyor. Hayır hak, kim hakkaniyet sahibidir ya da değildir? Adil o. E, hakim. Hakim. Işte. hakim. <gülüyor> Tabii. Değil mi? Evet onun da hakkı vardır gerçekten. Peki hakim ne yapar? Yargı da olur. Ne onun Osmanlıcası? Yargın Osmanlıcası gelmedi akmış. Hüküm. Hüküm evet. Hüküm, Hüküm verir, değil mi? Hı. Zaten işte yani kökte o, değil mi? Heke kökü neyse Arapçada hükmet İyice dolaştık dilin ağalarına. Evet yapabildiğimiz kadar. Ne var ama bir şeyler, bir şeyler ayıklamaya çalış bakalım. Hani bir böyle gerçeklikle, doğrulukla... Hakikatle bağlantısı olması meselesi var hakikat. Ee, sözcüğüyle benzerliklerinde ya da aynı kökten türemişliğinde. Hı. Uşkusuz. Tanrının hakkını Tanrı'ya, Sezer'in hakkını sezer e. Hakkı olmak. şeyi hakkı olmak. Hı. Bizim varmış işte böyle. insan haklarımız. İnsan olmaktan niye kaplumbağaların hakları yok?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 Yaşam, Yaşam yaşayan bir şey. Hı hı. Yani hayat hak, değil mi? İnsan aslında kendisinde olduğunu düşündüğü o hakkı bir miktar genişletip bütün canlıların belli bir anlamda onların da hakları var. Özellikle mesela laboratuvarlarda değil mi? denek olarak kullanılmaya itiraz ediyor. Evet. Hayvanların kendileri peki itiraz edemiyorlar evet. fukaralar ama buna da insanlar itiraz ediyor. Yani orada da bir şeyler çiğneniyor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 Evet, ilginç durumlar. Efendim biz yine bir Barbara Streisand'ımıza bakalım. Bu sefer Karl Orff'un ünlü Carmina Burana Kantat dizisinde Trutina adlı, Intrutina adlı parça 6 numara. Evet efendim. Karl Oruf'un Carmine Brunasından bir küçük parça dinledik. Barbara Strozzi'den. Şimdi bir şeye bir bakalım. Bir de çekirge. Tanrının adı olması hak. Ne nasıl bir anlama geliyor? Doğru olması. Bu bizim dışımızda, bizim sahip olduğumuz ve bizim tarafımız, bizim dışımızda biri tarafından bize verilmiş bir şey şey yaratıyor bende. İzlenimi yaratıyor. <gülüyor> evet. Yani Tanrı haksızlık edebilir mi? Edemez. Tanımı gereği. Değil mi? Tanımı gereği edemez. Şimdi ama başka bir şey karışıyor işin içine. Şimdi eğer hak Tanrıysa, Tanrı mı verdi benim haklarımı? Şimdi şeyi düşünürsem, dinsel bir bakış açısından, yani Arapça deyimlemeleri kullanırsak, değil mi? Eğer Tanrı haksa, insan nedir? Kuldur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 Son bir parça daha çalalım. Bu sefer Debussy, Claude Debussy. Bös var, doğru mu okuyorum? Güzel Gece demek, değil mi? Bös var, güzel Bo gece demek arkadaşlar. var, güzel geceyi dinliyoruz Barbarıştıres'ten. Ee, biz e, size e, iyi günler diliyoruz ikimiz de. Hafta görüşmek üzere. Üçte kal. Felsefe geveze lipidleri. Hak hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze. Boruc araba. Çırak geveze. Ferhat Deylan. 20 yıl sonra tekrar.